Bismillah, Elhamdülillahi ve salatu ve's-selamu ala ve Peygamberimizin ümmeti üzerindeki hakkı isimli kitabımızın 61. sayfası. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat getirilmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anıldığında kendisine salat getirmeleri onun ümmeti üzerindeki haklarındandır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah ve melekleri peygambere salat etmektedir. Ey iman edenler siz de ona salat ve selam edin. Ahzab suresi ayet 56. İbni Kesir Rahimahullah bu ayeti tefsir ederken şöyle demiştir. Yüce Allah kullarına peygamberinin yücelerin yücesindeki mevkiini haber veriyor. Ve onu kendisine yakın meleklerin yanında övdüğünü, meleklerin de onun için mağfiret dilediklerini bildiriyor. Sonra da bu süfli alemdeki insanlara peygamberine salat ve selam getirmelerini emrediyor ki, ulvi ve süfli alemin varlıkları ona övgü ve senada ittifak edip birleşsinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirilmesi... Her erkek ve kadın müminin üzerine farzdır. Bunu yapıldığı takdirde Yüce Allah büyük ecir verecektir. Yine bu verilen emre itaat anlamına gelir. İnsan sadece salat veya selamla yetinmemelidir. İkisini beraber getirir. Sadece Allah ona salat etsin ve ona selam olsun demez. İmam-ı Nevevi rahimehullah böyle dedikten sonra şunu ilave ediyor. Peygambere salat getirildiğinde salatle selam bir araya getirilmelidir. Yani salat ve selam onun üzerine olsun denilmelidir. Yüce Allah'ın şu sözü bunu tasdik etmektedir. Siz de ona salat ve selam edin Ahzab suresi ayet 56. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat getirmenin hükmü İbn-i Hacer Rahimehullah Fethülbari de şöyle demiştir. Peygambere salat ve selam getirmenin hükmüne gelince, alimlerin bu konuda on görüşü vardır. 1- i̇bn Cerir, Et-Taberi'nin görüşü, bu müstehaptır. O, bu konuda ittifak olduğunu iddia eder. 2- Bu sınırlama olmaksızın toptan farzdır. Fakat bunun en azı bir defa yapılmasıdır. 3- ömründe bir namazda veya başka bir durumda farzdır. Bu kelimeyi tevhide benzemektedir. 4. Namazın sonundaki oturmada yani ka'de oturuşunda farzdır. 5. Teşehhütte farzdır. 6. Yer belirlenmeden namazda farzdır. 7. Sayı belirlemeden onu çoğaltmak gerekir. 8. Her anıldığında salat ve selam getirilmelidir. Dokuz, defalarca anılsa bile her mecliste bir defa salat getirilir. On, her duada yapılabilir. Bazı alimler ömründe bir defa ki doğru olan budur farz olduğunu söylediler. Salat ve selam getirilmesi gereken yerlerde de böyledir. Aşağıdakiler salat getirmenin farz olduğunu bildiren delillerdendir. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Allah ve melekleri peygambere salat etmektedir. Ey iman edenler siz de ona salat ve selam edin. Ahzab suresi ayet 56. Abdullah bin Amr bin El-As radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyuruyor. Kim bana bir salat getirirse Allah ona on salat getirir. Hadis Müslim'de geçmekte. İbn-i Mes'ud radiyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kıyamet günü bana en yakın insan bana en çok salat getirendir. Hadis Tirmizli'de geçmekte. Fedale bin Ubeyd şunu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazında dua edip Rabbini temcid etmeyen yani övmeyen, ve peygambere salat getirmeyen birisini duydu ve bu adam acele etti dedi. Sonra onun yan, yanına çağırıp şöyle dedi. Sizden birisi namaz kılınca önce Rabbini övmekle başlasın. Sonra peygamberine salat getirsin. Daha sonra dilediği gibi dua etsin. Hadis sahih Ahmet'te Ebu Davud, Tirmizi, İbni Huzeyme ve İbni Hibban'da geçmekte. Ebu Hureyre radıyallahu anh'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yanında anıldığımda bana salat getirmeyen kimsenin burnu yere sürtülsün. Sahih hadis olarak Tirmizi'de geçmekte. İmam Ahmet'in müsnedinde Ali bin el-Husayn'in babasının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ettiği şöyle bir hadis vardır. Cimri yanında anıldığımda bana salat getirmeyen kimsedir. Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir grup bir mecliste oturup da Allah'ı anmadan ve bana da salat getirmeden dağılırsa kıyamet günü onların üzerine bir hasret ve üzüntü çöker. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse bağışlar. Hadis Tirmizi'de geçmekte. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat edilmesi gereken yerler bir en önemlisi budur. Müslümanlar bunun meşru olduğunda ittifak ettiler. Bu namazda son teşehehüte getirilen salattır. Son teşehüt namazın namazın 14 rüknünden biridir. Bunu kasten terk edenin namazı batıl olur. Behaki tabiinin büyüklerinden olan şabi'den Kavii bir senetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini rivayet ediyor. Teşehhütte peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat getirmeyen namazını iade etsin. Bu konuda daha önce geçen fedalenin rivayeti de vardır. Hadis sahihtir. Ona başvurulmalıdır. 2. Cenaze namazında 2. Tekbirden sonra sünnette şöyledir. 1. Tekbirden sonra Fatiha'yı okur. İkinci tekbirden sonra peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat getirir. Üçüncü tekbirden sonra ölü için dua okur. Dördüncü tekbirden sonra biraz bekler. Sonra bir defa sağa selam verir. 3. hutbelerde. Cuma, bayram hutbeleri ve yağmur duası gibi. 4. müezzinin sesini duyunca İmam Ahmet'in müsnedinde Abdullah bin Abdullah bin Amr bin El-As radiyallahu anh'ın rivayet ettiği şöyle bir hadis vardır. Müezzini duyunca onun söylediğinin aynısını söyleyin. Sonra bana salat getirin. Çünkü kim bana salat getirirse Allah da ona salat getirir. Hadis sahih olarak rivayet edilmiştir. 5. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anılınca, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cimri yanında anıldığında bana salat getirmeyen kimsedir buyurmuştur bu hadis Tirmizi'de geçmişti. İbni Hacer Fethülbari'de Ebu Hurel radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadisi naklediyor. Yanında anıldığında bana salat getirmeyen kimse öldüğünde cehenneme girer ve onu Allah rahmetinden uzaklaştırır. Hadis Tirmizi ve Hakim'de geçmekte. Altı. Cuma günü ve gecesi Şeddad bin Evsin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cuma günü en faziletli günlerinizdendir. Adem o gün yaratıldı. Ruhu da o gün alındı. Nef'a yani sura üfürülme o gün olacak. O gün bana bol bol salat getirin. Çünkü salatınız bana sunulur. Sahabiler şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü. Senin vücudun çürümüş haldeyken bizim salatımız sana nasıl sunulur dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya şöyle cevap veriyor. Yüce Allah toprağa peygamberlerin cesetlerini yemeyi haram kılmıştır. Neseyi ve albaninin sahihinde geçmektedir. 7. Camiye girerken ve çıkarken Fatıma şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camiye girerken Muhammed'e salat ve selam getirir ve Rabbim günahlarımı bağışla ve bana lütuf kapılarını aç derdi. Çıkarken de aynı duayı yapardı. Hadis Tirmizi'de ve Albani'nin sahihinde geçmekte. 8. Anıldığında ve her zaman. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat getirilmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'ın yeryüzünde seyahat eden melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam tebliğ ederler. Hadis Ahmet bin Hanbel ve Neseyide geçmekte. 9. Duadan önce ve sonra. Dua eden kimse duasına Allah'a hamd ve sena yani övgü ile başlar. Sonra peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat getirir. Dünya ve ahiret iyilikleri diler. Duasını peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatle bitirir. Çünkü şöyle bir rivayet vardır. Bana yapılan iki salat arasındaki dua geri çevrilmez. Bu konuda Abdullah bin Mesut radiyallahu anh'ın şöyle bir rivayeti vardır. Sizden birisi Allah'tan bir şey istediğinde... Allah'a hamd ve ona layık bir şekilde, şekilde övgüyle başlar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat getirir. Şu hadis yukarıda geçmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasında Allah'a övgüde bulunmayan ve peygambere salat getirmeyen birisini duydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu kişi acele etti dedikten sonra onu çağırdı ve şöyle dedi. Sizden birisi namaz kılınca Allah Azze ve Celle'ye hamd ve sena ile başlasın. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat getirsin. Daha sonra da dilediği kadar dua etsin. Hadis Hakim ve diğerlerinde geçmekte. 10. İsmi yazıldığında ve okunduğunda. Çünkü... Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazların teşehhüdünde ve başka yerlerde salat getirmek meşrudur. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adı bir kitaba, mektuba, makale ve benzeri şeye yazılırken de gerçekleşir. Meşru olan Allah'ın bize emrettiğini gerçekleştirmek için salatın tam yazılmasıdır. Okuyucu görünce onu hatırlamalıdır. Salatın ...sadece sallallahu aleyhi ve sellem yahut e, noktalarla s, a, s gibi kısaltılarak yazılması çok da uygun değildir. Bunda Yüce Allah'ın ey iman edenler siz de ona salat ve selam edin. Ahzab suresi 56. ayeti emrine aykırı davranma vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi anıldığında yahutta kitaba yazılırken bir makaleye yazılırken parantez içerisinde bile olsa sallallahu aleyhi ve sellem diye uzun uza diye yazılması işin aslına uygun olan kısmıdır. İbnü's-Salah Mukaddimetü'l-İbnü's-Salah diye bilinen Ulumü'l-Hadis'te şöyle diyor: Anıldığında Allah'ın Resulüne Salat ve selam olsun diye yazmaya dikkat etmesi ve tekrar tekrar yazmaktan usanmaması. Çünkü bu hadis öğrencilerinin peşiyle elde ettikleri kazançların en büyüklerindendir. Bunu ihmal eden büyük bir kısmetten mahrum olur. Bununla ilgili bazı salih rüyalar da vardır. i̇bn Salah şöyle diyor, yazarken şu husustan sakınmalıdır ve sellem selam etsini yazmamak suretiyle onu eksik olarak yazması. Hamza el kinaniye şunu anlattı. Hadisi yazıyordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in adı geçtiğinde kısaltmak için Vesellem'i yazmıyordum. Rüyamda peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Bana niçin bana salatı tamamlamıyorsun dedi. Ondan sonra ve sellemsiz hadis yazmadım. İbnü Salah şunu ilave ediyor aleyhisselam yazılması mekruhtur. Allame el-Sahavi Fethul Muğlis Şerhu Elfiyetil Hadis lil-Raki adlı kitabında şöyle diyor. Ey yazıcı, Allah'ın Resulüne salat ve selam olsunu yazarken kısaltma. Kısaltma yoluna gitmekten sakın. es Suyufi de Tadribul Ravifi Şerhi Takribin Nevevi adlı kitabında şöyle diyor. Salat ve selam yazarken kısaltma yapmak mekruhtur, tam yazılmalıdır. Her erkek ve kadın müminin görevi her zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirmeye devam etmek, en iyiyi, ecir ve sevabı artıranı istemek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti üzerindeki en önemli haklarından olan bu gibi durumlarda şeytanı ve onun aldatma ve küçümsemesini bırakmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat getirilecek yerler yukarıda yazılanlardan daha çoktur. Bunları alimler kitaplarında belirttiler. Bazılarını şöyle özetleyebiliriz. 1- Kunutun Kunutun sonunda 12 madde Safa ile mervede meclislerde bir araya geldiğinde 13 telbiye bitirildiğinde 14 tavafta haceri esvede dokunulduğunda 15 ders konferans ve seminerlerde 16 Kur'an hatmedildikten sonra 17 meclisten kalkıldığında 18 Camilerin yanından geçildiğinde, ...ve onlar görüldüğünde... ...19- Üzüntü, keder... ...ve sıkıntılarda... ...20- Yüce Allah'tan... ...mağfiret ve rahmet dilendiğinde... ...21- Günün başında... ...ve sonunda... ...22- Günah işleyen kimsenin... ...Allah'ın onu bağışlaması için... ...günahtan hemen sonra... ...23- Erkek... ...bir kadınla nişanlandığında... ...24- Eve girilince... ...25- Allah'ı her zikrettiğinde 26 her şeyi unutup hatırlamak istediğinde 27 yatarken 28 namazdayken namazlardan sonra 29 kulak çınladığında bunlar alimlerin belirttiği yerlerin bir kısmıdır. Ancak sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi her zaman an Müslüm'ün sahihinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi vardır. Kim peygambere bir defa salat getirirse Allah da ona on defa salat getirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat getirmenin yararları. Bir, Yüce Allah'ın emri yerine getirilmiş olur. Çünkü Yüce Allah şöyle buyuruyor. Allah ve melekleri peygambere salat etmektedir. Ey iman edenler siz de ona salat ve selam edin. ahsap suresi ayet 56. 2. Kıyamet gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakın olma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü insanların bana en yakın olanı bana en çok salat getirenidir. Tirmizi de geçmekte bu hadis. 3. Bir defa salat getirene Allah'tan 10 salat gelmesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim bana bir defa salat getirirse Allah ona 10 on defa salat getirir. Hadis Müslim Ebu Davud Tirmizi ve Neseyi de geçmekte. 4. Salat getirenin 10 derece yükseltilmesi. 5. Salat getiren için 10 sevap yazılması. 6. Salat getirenden 10 günahın silinmesi. Bunun delili Ebu Berde'nin rivayet ettiği şu hadistir. Ümmetimden kim kalpten içtenlikle bana salat getirirse Allah ona 10 salat getirir. Onun derecesini on kat artırır. Onun için on sevap yazar ve on günahını siler. Neseyi İbni Hibban'dan sahih olduğunu söyler. Benzeri Teysürül Kadir Kadir'de zikredilmiştir. 7- Allah'ın insanın sıkıntı ve üzüntüsünü gidermesi. Bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme devamlı sana salat getirmeme ne dersin dedi. O şöyle cevap verdi. O zaman Allah senin dünya ve ahiret sıkıntılarını giderir. Hadis Ahmet'te geçmekte. 8. Duadan önce ve sonra salat getirdiğinde o duanın kabul edileceğinin umulması, bunun delilini de daha önce gördük. Allah'a hak ettiği şekilde hamd ve senada bulunduktan, ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat getirdikten sonra istediğin şekilde dua etsin. Bir başka rivayette de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılan, Allah'a hamd eden, senada bulunan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat getiren birisini duyunca dua et ki icabet edilsin, isteki sana verilsin buyurdu. 9- Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat getirme onun şefaat etmesine sebeptir. Abdullah bin Amr bin el-As'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müezzini duyunca onun söylediğinin aynısını söyleyin. Sonra bana salat getirin. Çünkü kim bana salat getirirse Allah da ona on salat getirir. Allah'tan bana vesile vermesini isteyin. O cennette Allah'ın kullarından sadece birine uygun olan bir derecedir. Benim o kişi olacağımı umuyorum. Kim Allah'tan benim için vesileyi isterse şefaati hak eder. Hadis Ebu Davud ve diğerlerinde sahih olarak geçmekte. 10. Peygamberimize salat günahların affına sebeptir. Birisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordu. Bütün salatımı, duamı sana ayırayım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap veriyor. O zaman Allah da senin bütün günahını affeder. 11. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ihtiyaçların yerine getirilme sebebidir. Abdullah bin Amr bin El As'ın rivayet ettiğine göre bir adam, Ey Allah'ın Resulü! Müezzinler bizi geçiyorlar dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap veriyor. Sen de onların dediği gibi de. Ezanı bitirince bana salat et sonra iste ki sana verilsin buyurdu. Hadis Ebu Davud'da geçmekte. 12. Meclisin iyi olması ve kıyamet gününde o mecliste oturanların üzerinde bir hasret ve üzüntü olmamasına sebeptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir grup bir mecliste oturup da Allah'ı anmadan, bana da salat getirmeden dağılırsa, üstlerine Allah'tan bir hasret çöker. Dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar. Hadis Tirmizi'de geçmekte. 13. Anıldığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat getirince kuldan cimrilik adını siler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cimri yanında anıldığında bana salat getirmeyen kimsedir. Hadis terimizle geçmekte. 14. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anıldığında salat getirmeyenin burnunu yere sürtülmesi için yapılan bedduadan kurtulması. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yanında anıldığında bana salat getirmeyenin burnu yere sürtülsün. hadis Tirmizi de geçmekte. 15. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat, onu getirene cennetin yolunu gösterir ve onu terk edene cennetin yolunu şaşırtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim bana salat getirmeyi unutursa ona cennetin yolu unutturulur. Hadis İbn-i Mace'de geçmekte. 16. Kul, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat getirdiğinde şakilikten yani bedbahlıktan ahirette kötü durumda olmaktan kurtulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şaki, yanında anıldığında bana salat getirmeyen kuldur. Hadis Taberi'de geçmekte, taberani'de geçmekte. 17. Peygamber'e salat getirilmesi, kulu kabalıktan kurtarır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Birisinin yanında anılıp da onun bana salat getirmemesi kabalıktır. 18. Salat getirme, salat getirenin adının Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sunulmaz sebebidir. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Salatınız bana arz edilir. Hadis Ebu Davud'da geçmekte. 19. Salat, meleklerin kula salat yani dua ve istiğfar etmelerine sebeptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bana salat getiren hiçbir Müslüman yoktur ki melekler de onu ona o süre içinde salat getirmesin. Öyleyse her kişi bunu söylesin ve çoğaltsın. Hadis İbni Maci'de geçmekte. 20. Salat yoksulluğu sebebiyle sadaka veremeyen kişi için sadaka yerine geçer. 21. Salat ölümünden önce kulun cennetle müjdelenmesine sebeptir. 22. Salat salat getiren için tezkiye ve temizlik demektir. 23. Salat kıyamet günündeki korkulardan kurtuluş sebebidir. 24. Salat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine salat edene cevap vermesine sebeptir. 25. Salat kula unuttuğunu hatırlatır. 26. Salat yoksulluğun gitmesine sebeptir. 27. Salat içinde Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zikredilmediği meclisin kötü havasını giderir. 28. Sıratta... Kulun nurunun artmasına sebeptir. 29. Salat, salat getirene bereket sebebidir. 30. Salat, yüce Allah'ın rahmetine erişme sebebidir. 31. Salat, salat getirenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevme sebebidir. 32. Salat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin salat getireni sevme sebebidir. 33. Salat, Salat kulun hidayetine ve kalbinin yaşamasına sebeptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat getirmenin faydaları pek çoktur. Ben bunların bir kısmını, bir kısmı hakkında sözü uzattım, bir kısmını da kısa tuttum, bir dahaki oturumda buluşmak üzere. Subhanakallahumma ve behamdik eşhedü en la ilahe illa enthik. Aslau fulke ve ahtubu ileyk. Akhir davana enülhamdülillahi rabbil alemin.